Kayenin kadın hali Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe gün çiğden ve özlemler İyi öğleden sonralar, hikayenin kadın haline hoş geldiniz. Ben Çiğdem Mater, bu hafta benim sıram. Günün anlam ve ehemmiyetine uygun olarak Nirvana'dan The Men Who Sold world ile başladık. Konuğumuz Defne Kor fikir sahibi damaklardan. Bugün GDO'yu, GNT'ye dönüştürülmüş organizmaları ve genel olarak ne yiyip ne içtiğimizi konuşacağız. Daha önce de konuğumuz olmuştu, hiç sevimli şeyler konuşmamıştık. Yine hiç sevimli <gülüyor> şeyler konuşmayacağız galiba. Defne hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nedir GDO, neler oluyor? Dünyanın gittiği yön ortada. Yani muazzam bir tüketim gayreti içerisindeyiz. Tükettiğimiz oranda var oluyoruz. Tükettiğimiz oranda sistem yaşıyor. Sistemi yaşatmak için de tüketmeye devam etmemiz gerekiyor. En hızlı tüketebildiğimiz şey de ağzımızdan içeriye girenler. İster bu sakız olsun, ister bu bir şeker parçası olsun, ister ekmeğimiz olsun. Bu ne kadar ucuzlarsa bütçemizde aldığı yerde o kadar genişleyebiliyor ve içeriğine giren malzemeler de o kadar çeşitlenebiliyor. Yani 1 liraya bir ciklet almakla 25 kuruşa 4 tane ciklet almakla 10 kuruşa 10 tane ciklet almak arasındaki farklılık ekonominin büyümesine, sistemin işlemesine yarıyor. Şahane bir örnek yalnız bu çok güzel oldu. Tam oturuyor kafayı. Sistem evet, tam bu. Tam böyle bir şey Aynen yani. öyle. Evet. Dolayısıyla da bu gıdanın... Ya da gıda demeyeyim çünkü ahlaksız bir şey oluyor. Benzetme oluyor. Hayır gıda değil. Bu ağzımızın içeriye giren şeylerin ucuzlaması gerekiyor. E, genetiğinin değiştirilmiş olması artık son noktası. Bundan önce mış gibi yapanlarımız vardı. İşte doğalla özdeş, aromalar. Ya da işte belli bir nane için bilmem ne kimyasalı. Bilmem şunun için bu. Onun yerine şundan koyalım. Yumurta koyup birleştirmeniz gereken yerel lesitinleri katın. O lesitin değilse bu lezitin olsun. Hangisi daha ucuzsa falan derken derken derken. Gıda niyetini ağzımızdan içeriye giren şeylerin çok ciddi bir kısmını zaten içeriğine baktığımız zaman iki tane ana ürün görmeye başladık. Mısır ve soya. Bunun daha ucuz olması hektarlarca ekilmesiyle başlandı. İşte hibrit tohumlar onun üzerine geldi. Şu noktasında da artık genetiği değiştirmiş yani 50 hektara 500 hektar ne derseniz Din bunun her biri benim için dehşet verici rakamlar aklıma almıyor. Ama bu kadar alana... Onlarca futbol sahasından falan söz ediyoruz. Aynen öyle. Gözünde canlandırmayanlar Onlarca binlerce ve bunları yan yana koyduğumuz zaman da kıtalar bile konuşabiliriz aslında bakarsanız dünyanın her tarafındakileri topladığımız zaman. Bunların üzerindeki soyanın, mısırın, rekoltesinin tamamının sağlıklı kullanılabilir, sağlıklı derken üretim bağlamında konuşuyorum, verimliliğinin arttırılması için de ee, bir <gülüyor> garantörler gerekti. Bunlar çok önceleri basit bir takım zirai şeylerken, mücadele ilaçlarken şu noktada tohumların kendisine dönüştü. Yani artık üzerine bir, bir şey sıkmak, etmek falan yetmiyor. Kendi içeriğinde genetiğiyle garantilenmiş rekoltelerden bahsedebileceğiz. Dolayısıyla aslında şöyle bir şeyden söz ediyoruz. Biz paketlenmiş ya da paketlenmemiş bir ürünü yerken onun içinde aslında olması gereken şey yerine mısır ve şeker var. E, mısır ve şey var, soya var ciddi bir altyapı yaratıyor evet. evet olması gereken şey yerine mi bilmiyorum onu o kadar o kadar netleştemeyeceğim ama şimdi mısır bir tat veriyor sonuçta mısır yani. bir sonuç şey, olarak bir şey. nişasta hı hı. soya deseniz yani bütün bunların zaten işte ketçaptan gofrete çikolatadan bisküviye... Ee, hazır yemeğin her birinin içeriğine girmesi e, zaten çok mümkün. Normalde un kullanacağınız şeye mısır kullanıyorsunuz. ya yani hep yer değiştirebiliyorsunuz. Ama Şeker yerine mısır şekeri kullanmaya başlıyorsunuz. Yetiştirdiği mısırın da genetiğiyle oynuyor. Hani onu e, un yerine çünkü, kullanmakla kalmıyor. Tabii çünkü ya verimliliğin artması gerekiyor. Nedir? Şimdi biz eğer bir, bir şeyi ağzımıza içeri sokacaksak, daha ucuza aldığımız bir şeyi seçiyorsak, tüketici olarak, onun daha ucuz olması bizim için bir alma sebebi ise üretici de onu ucuzlatmak için, bakıyor ben bunu ne yapacağım? Şeker yerine mısır koyarsam daha ucuz oluyor diyor. Çünkü mısırı çok ciddi miktarda ekiyor. Zaten desteklenerek ekiyor. Amerika'da çok ciddi destekler alıyor. Ucuzlamasını sağlıyor. Ondan sonra da yetmiyor diyor ki ben buraya diyor 50 hektardan ekiyorum ama diyor bunun şakayı karışık söylüyorum. Hani 49,5 verimli. buçu kalıyor diyor. 5,5'unu da kurtarmak için daha ne yapabilirim diyor. Bir daha uğraşıyor. O uğraştığı nokta zaten... E, tohumun kendi içine artık müdahale, yani doğaya yaptığımız zira ilaçlarla, kimyasal gübrelerle, hibrit tohumlarla yaptığımız müdahalenin yetmediği, ucuzlatmayı daha da ileriye götürmek istediğimiz noktada genetine müdahale ederek o tohumun verimliliğini garantiliyoruz endüstriyel manada. Doğa manasında asla değil. Doğanın kendi içindeki verimliliği başka bir şey. Doğanın kendi, kendi içindeki, içindeki verimliliği Mısır'ın koçanın üzerinde yaşam bulacak olan bir güve. O güvenin yaşamaması ama ticari verimlilik. Şimdi bu ikisinin çakışmasından, çatışmasından bahsediyoruz. Doğanın verimine karşılık insanın ticari verimliliğinin e, onurlandırılması, kötü bir tarif, Gene bozuyoruz şey Türkçe e, dili kelimeleri, ama bunun yüksek tutulmasının karşılığı genetiğinin değiştirilmesi. Şu anda muhatap olduğumuz budur. Bu arada mesela bu e, hani çok basitten gidip anlamaya çalışıyorum. Mesela o mısır evde alıp haşlayabileceğimiz bir mısır değil artık. Yani eminim gereken evet. bir Mısır hiçbir yani hiçbir şekilde hiçbir tarafta kullanmamamız gereken bir Mısır. E, zira eğer onun koçanın üzerinde bir güve yaşayamıyorsa yani bunu o toprakta yaşayamayacak anlamına gelir. Anlamına İnsan yani. da onunla yaşayamayacak anlamına gelir. Bunun yok ne alakası var? Raporlarda buna ilişkin en ufak bir kanıt henüz yok lafına ben ölüyorum gülmekten. Kahrolarak olarak ölüyorum gülmekten, zira 40 yıl sürdü DDT'nin zararını anlıyamaz. Hindistan'ın zehirlenmesi, sakat doğumlar, zihinsel problemli çocukların sayıca artması, düşüklerin artması, hastalıkların artması sonucunda birdenbire uyandık ki, aa. DDT meğer zehirmiş. Şimdi DDT gibi bir şey biz 40 yılda uyandıysak. E boş ver onu bırakın şeylerden antidepresan ilaçlarla ilgili. Aa meğer bu bunu yapıyormuş. Ateş düşürücülerle ilgili 10 yıl sonra aa meğer bunda böyle bir yan etkisi var. Bilim illa ve illa nihai bir şey söylemiyor bize. Bilim bir süreç. Bakıyor Gözlüyor, listeliyor, bir takım çıkarımlarda bulunuyor, onları bir daha sunuyor. Ondan sonra o çıkarımlar bir daha değerlendirilmeye başlıyor, bir daha gözleniyor, bir daha... Bilim bir süreç, bilim nihai bir şey değil. Bizim zaten iki günlük bilim sürecini doğanın milyon yılda yarattığı sisteme ye tutmamız bizim kibirimiz, insanın kibiri. Zaten sonumuzu getirecek de o gibi görünüyor. Çünkü milyonlarca yılda evrilmiş bir doğa, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık projelerle değiştirildiğinde, dönüştürüldüğünde muazzam bir engelleme yapmış oluyoruz. Muazzam bir bozma, muazzam bir zarar verme yapmış oluyoruz. Ve nereye gideceğini öngörmemiz kabil olmayan şeyler bunlar. Siz eğer güveyi yok ediyorsanız, Güveyle beraber yok olan neler var, onların farkına varmanız bir 20 yıl alacak. O 20 yılın sonucunda onların size etkisini fark etmeniz de bir 30 yıl alacak. Ben yaşamayabilirim 50 yıl sonra. niyetim bir 82-83'ü görmek 50 yılı tamamlamıyor. Ama kızım yaşayacak. Kızım 17 yaşında. 50 yıl sonra annem kadar olacak, hepi topu. Ve çok ciddi, zeki hayatının kararlarını almakla ve mücadele vermekle geçirdiği bir yaşı insan 67 yaş nedir ki? Aynen evet. Hiç düşünmek bile istemiyorum. O noktasında a meğer yare arılar yok oluyormuş mesela. Ve üç gün ondan sonra yani anlatayım yok böyle bir şey. Böyle bir böyle bir risk alınamaz. Peki dünya GDO ile ne zamandır mücadele ediyor? Direnenlerden söz ediyorum. Eğer yanlış diysem çok fazla Amerika'yı araştırmamaya çalışıyorum. Genel anlamıyla aslında bilim bağlamında, bugün yapılan aktiviteler anlamında Amerika'ya bakıyoruz. Çünkü bugün... Amerikalılar deyip omuz silkecek halimiz yok. Oradaki çiftçi de en az buradaki çiftçi kadar can çekişiyor. Oradaki tüketici de en az bizim kadar zehirleniyor. Nihayetinde bunun rengi, ırkı, osu yok. İnsanlık, doğa ve üreticilerden bahsediyoruz. Tohum hepimizin varlığı. Amerikalısı, Çinlisi, Hintlisi, Türkü yok burada. Dolayısıyla bugün manasında çok ciddi izliyoruz. Hatta yepyeni bir araştırma var. Çin'de yapılmış e, fareler üzerinde bir deneyde Mikro RNA diyor, bunları gıda ile beraber alıyoruz ve bunlar diyor hücrede şurada, şurada, şurada böyle bir değişikliğe durmaya, bozulmaya sebep oluyor. Bu gözlemlerimize göre diyor. Şimdi bunu anlamaya gayet ediyoruz, bunu izliyoruz. Ama daha geçmişe nereden başla diye çok bakmıyoruz. Her zaman muhalefetler çok sıkı. Yapmamız gereken şey, iktidarları adam eden muhalefetlerdir. GDO'ya hayır demek de aman bir dakika duralım demek de bu anlamda iktidarı sorgulayan, iktidar da illa hikmet anlamında değil. Yönetenler, genel Aynen. itibariyle bakıyorum. Buna şirketler de parçası iktidarın. Onların yaptıklarını sorgulama kabiliyetidir. Bu anlamda eğer yanlış değilsem 92-93'ten bu yana Amerika'da ciddi bir şey var. E, bilim adamlarından başlayan, sonra sivil topluma e, sirayet eden, şimdi de çok ciddi anlamda tüketicilerin konuşması haline dönüşmüş olan dergilerde daha sıradan makalelerin konusu olan bir şey var. Muhalefet var. Ee, biz burada onu çok fazla yapabildik diye düşünmüyoruz. Şu son bir ayda gene bir yükseldi haliyle. Çünkü bir tek izinler verilince bir alevleniyoruz. Ama günlük sıradan konuşmamız içerisinde gıdamızı çok sorguladığımız bir dönemde bir zamanda olduğumuzu düşünmüyorum Türkiye adına. Aslında Türkiye'de sanırım bu gıdayla ilişki genelde şöyle oluyor. Bir ara bir şey oluyor. Bir şey adı söyleniyor. E bilmem kaç. Bir moda haline geliyor. Herkes alışveriş yaparken etiketleri <gülüyor> Okuyup aman Allah'ım içinde E varsa almayın diyor. 90'ların sonunda öyle bir kriz hatırlıyorum. Sonra o <gülüyor> E'nin zaten olmaması imkansız bir şey olduğu ortaya çıktı. Zaten her şeyin içinde var. Ama da sanırım 2000'lerin ortalarından itibaren Türkiye'de konuşulmaya başlandı. GDO'ya hayır platformu bu anlamda çok ciddi bir öncü. Orada çok sıkı kadrolarımız var. Ziraat mühendisleri odası orada. Türk Tabipler Birliği orada. Çiftçisen orada. Bunlar zaten... E, aslında üç İlk ayağı yanımlar. tamamlıyorlar. Çok önemli, çok önemliler. Yani en kahreci tarafı bu son izinlerde bir bilim kurulu var. Bu bilim kurulunda ZMO'dan, Türk Tabipler'den, çiftçi senden birinin olması aslında işi zaten... yani manas hale getiriyor. Ama bile. masaya da çok net koyuyor ne olduğunu. Ama e, 2000'lerin ortasından itibaren evet GDO'ya hayır platformu e, bu konuda şey göstermeye başladı. Muharefetini ifade etmeye başladı. Biz de onun parçasıyız fikir sahibi damaklar olarak. E, çok GDO'ya hayır platformu için etkili olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Çünkü onlar daha tohum. ...üzerinden gidiyorlar, toprak üzerinden gidiyorlar. Dolayısıyla tam arazide çalışıyorlar Arazi Arazideler aslında. çünkü onlar oradalar. Tabii. E, doktorlarımız tabii ki bunun sonuçlarına ilişkin bir takım şeyleri var, endişeleri var. Biz İstanbul'da olmanın karşılığı daha fazla tüketiciyle muhatap olma gayretindeyiz. Ve elimizden geldiği kadar gıdanın ağzımızdan içeri giren olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu örneği geçen gün televizyonda da verdim. Genellikle liselerde kız çocukları karşımdayken söylemeyi çok seviyorum. Sokakta yürürken karşıdan gelen yabancı bir adamın sizi omuzlarınızdan tutup dilinizi ağzınızın içine sokarak öpmesi gibi bir şey tanımadığınız gıdanın <gülüyor> <Bu çok güzel. gülüyor> sizin vücudunuza girmesi şimdi yani ikisi de çok sık iyi ifade. <gülüyor> Tanış <gülüyor> olmakta yarar var. Gıdanızı tanımadan <gülüyor> ağzınızdan içeriye almayın. Bu, bu çok çok net. Şimdi bu gerçeklikte biz bir adamın dilini hissedebiliyoruz. Ama gıdaya ilişkin böyle bir hissiyatımız yok. Bunu böyle bir örneklemeye sokmadığımız sürece kimse ağzından içeriye girenin aslında vücudun her bir köşesine ulaşan bir besin olduğunu çok uzun boyu düşünmüyor. Düşünseydi cike çiğnemezdi diye düşünüyorum. Düşünseydi içinde şu şu şu şu yetmiş bin tane malzeme olan gıdaya bir daha bir bakardı. Bunların bana yararı ne diye sorardı. Cebimizdeki üç kuruş çok değerli. O her bir üç kuruşla biz aldığımız gıdayı seçiyor. Onunla bir oy veriyoruz. Şimdi gözünüzü seveyim 60'ların başında. Ee, üstelik de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olduğu İnan önün. Başbakan oldu. Bir zamanda biz Coca Colaya izin vermişiz ilk plantasyon, 60 gibi 64 burada kuruluşu. O günden itibaren aldığımız her bir şişe, içtiğimiz paylaştığımız her bir şişe Coca Cola aslında bugünkü mısır şurubunun onayı. Şimdi buna bir ha. defa uyandığımız zaman bir daha bakmamız gerekiyor yani biz şu anda satın aldıklarımızla on yıl sonranın nesini onaylamış oluyoruz hangi kararını onaylamış oluyoruz sadece oy vermekte de değil boynumuza iki renk kaşkol takıp cebimize de sustalılarla bir partinin peşinden gitmek değil demokrasi. Demokrasi her gün seçim yapmak demek. O seçiminle geleceği planlamak seçmek. demek. Ve gıda burada çok önemli. Toprağınıza ektiğiniz, vücudunuza içeriye giren sizin varlık biçiminizi belirliyor. Basit organizmalarız. Bir karnımız doyacak, iki üreyeceğiz. Hocamıza karnımızı <gülüyor> şey nasıl seçiyorsak, yani, yani gıdamızla Dur. benzer bir hassasiyetle seçmemizde çok büyük fayda var. Peki bir ay önce ne oldu da biz tekrar GDO konuşmaya başladık? Ee, Aralık ayının sonunda ikinci bir grup yem ürünü onaylandı. Ağustos ayında zaten 3 tane soya türüne izin verilmişti. G Gedoğlu soya türüne izin verilmişti. Şimdi 13 tane mısır türüne izin verildi. Bu demek oluyor ki bunlar ekilmeye başlayacak. Hayır hayır. hayır. Ekmek ve dikmek tümüyle yasak. Hı. Yani e, 2010'un sonunda yok Eylül-Ekim ayında bitmiş olan bizim yönetmediğimiz 2009'da başladı. 2010'da tamamlandı. O yönetmek netleşti. Bizim e, herhangi bir şekilde ekmemiz, dikmemiz ...yasal olarak mümkün değil... Ha, ...yasa dışı olarak yapılabilir... ...bunun yapılmadığı değil... Ee, şeyde e, ...Meksika'da... ...Mısır'ı bavulla soktu Monsanto... ...hikayeleri var izin verilmedi, verilmedi, girdi, soktu ve her tarafı kontamine etti. Ondan sonra mecbur Yani yapmak istedikten sonra yapılır. Şimdi Monsanto dedim ve başım belaya girebilir her an bundan dolayı. Neye göre söylüyorsun? Ama bunlar olmayacak şeyler değiller. Büyük üreticiden büyük söz ediyoruz şirketler. bu arada. Aynen evet. öyle. Ee, azıcık baktığımız zaman şirketlerin çıkarlarına neyi ne kadar engelleyebileceğimizi zaten hissediyoruz. Sığ bir çıkarı olan Limitli bir çıkarı olan bir şirketi durdurmak kolay. Ee, ben televizyonda bütün ekmek paketlerini bakın bunlar yenir mi diyeyim. İçeriklerini kenara koydum zaman bir tane ekmek firması bana dava açmadı. Çünkü Türkiye'de paketli ekmek, dilimlenmiş tost ekmeği satan firma sayısı bunun ticari karşılığı belli. Uğraşmaya, bunu gazetelere konu etmeye değmez. Ama Monsanto dediğiniz zaman dünya çapında bir devden bahsediyorsunuz. Agent Orange'dan. E, bu GDO'lu pek çok e, türün patentine kadar e, elinde tutan, bu teknolojiyi üreten, bu teknolojiyi satan, pazarlayan bir firmadan bahsediyoruz. E, bu kadar derinleştiği zaman çıkarlar elbette hassasiyetler artıyor. İş çok büyük. Çünkü, aynen. Tahmin e, çok aynen ötesinde. aynen. Aynen. Burada da o yüzden inanıyorum ki tüketicici şeyi çok önemli, bilinci çok önemli. ya yani biz her zaman hükümeti parmak sallamayı seviyoruz. Oturduğumuz yerden muhalefet yapmanın en kolay yolu o çünkü. Ee, onun yerine öncelikle mesela bu 13 tane Gdoğlu mısırı, 3 tane Gdoğlu soyayı yemlerinde kullanacak olan firmalarla muhatap olmayı seçmeliyiz. Nedro yem firmaları. Hani yem firmalarıyla ben niye muhatap olayım diyebilirsiniz. Sıradan üretici. Ama normalde her gün şeyde karşılaştınız. Süpermarket raflarında karşılaştınız. Onlarca üründen bahsediyoruz. Hayvanların e, şeyi olan ürünü olan Nedro. İneklerden süt geliyor, ineklerden yoğurt yapılıyor, ineklerden peynir yapılı, ineklerin etleri var kanaların etleri var. Tavuk dediğiniz zaman yumurtası var, tavuğun eti var. Bunlardan oluşan yan şeyler var. Bu, tüm bunların üreticilerinin markalarını biliyorsunuz. Her birinin tüketici hatları var. Bu tüketici hatlarına dönüp bu GEDO'lu yemlerden kullanıyor musun demek aslında en büyük muhalefet. Çünkü onlar duyacaklar sizin bu işe hassasiyetinizi. Ve 100 kişiden 2 kişi aradığında aslında orası için endişe verici bir durum var. Acaba 20 kişi var mı aramayan diye düşünecektir. E, tabii. E, ben öyle düşünüyorum. Evet, i̇ki kişi aynen. beni aradığında ben bir yirmi kişi daha vardır herhalde poposun, ah, buyurun <gülüyor> kaldırmamış, aramamış beni diyecek. E, tabii, iki i̇şte kişi de panik olmazsan da üçüncü de olursun. Aynen öyle. Dolayısıyla bir kere bunu yapıyormamız gerekiyor. Ama aynı zamanda e, bu kadar büyük bir firmaysa Monsanto, e, çıkarları bu kadar derinse, bu kadar derin çıkarlara büyük ihtimalle uluslararası ticaret ilişkileri destek veriyorsa... Hükümetin bir şey yapamama ihtimalini de düşünmek lazım. Gene o zaman tüketici inisiyatifi kullanıp bugün Türkiye'de yanlış değilsem 12-13 tane Monsanto ofisi var. Bunlarda internette adları var. Monsanto'ya girdiğiniz zaman uluslararası sitesine Türkiye dediğiniz zaman çat diye çıkıyor hepsinin telefon numarasıyla. Bir telefon açıp iyi güzel siz bunları üretiyorsunuz ama ben toprağımda bunun ekilmesini asla ve as istemiyorum. Yani peşinde olduğunuzu tahmin ediyorum bu, bu topraklar mükemmel topraklar tahmin ederim buraya ekilecek olursa çok para kazanacaksınız peşindesinizdir. Ama ben de sizin peşinizde olacağım tek bir üretici dayı bundan muzdarip olduğunda ben sizin yakınızda olacağım diye tüketici olarak sahip çıktığımız durumda bu başka bir şeydir. Bunu yapıyor olmamız gerekiyor. Gerçek muhalefet budur. Evet dolayısıyla bunun için ille de e, çiftçi olmamız falan gerekmiyor. Süpermarketten alışveriş yapıyor olmak, pazardan ya da kasaptan et alıyor olmak bunun için yeterli. Şeyden zaten e, bunu çiftçiden talep etmemeliyiz. E, biz bunu balıkçılarımızla yaşadık. Balıkçılarımıza biz Çinekop kop diyemiyoruz. Adamlar beş yıl öncenin borcunu ödemek durumundalar. Ekmek yok. ...kazanılması gereken paranın miktarı ortada... ...yani sadece iletişim faturalarımıza bakın... ...elektrik faturalarımıza bakın... ...dün gördüm aklım çıktı, zam gelmiş... ...bunlar hangi parayla Is, ödenecekler... Isınmalar işte 100 liradan 150 liradan... Aynen, aynen <gülüyor> şimdi bunlar nasıl ödenecekler... ...tutma demek çok kolay oturduğumuz yerden... E, ...aynı şey çiftçi için geçerli... ...yani çiftçi para kazanmak durumunda... ...zaten ne kadar kaldı çiftçimiz... ...ne kadar toprağımız adam gibi kullanılıyor... ...ne kadar teşvik var... Bizim tarım politikalarımız 50-60 yıldır neredeler biz bununla ilgili hiç uğraşmış mıyız gayret göstermiş miyiz? Bizler şeyler tüketiciler olarak. Dolayısıyla gene topu onların sırtına atıp O da kullanmasın ekmesinler. canım olmuyor. Yok öyle şey. Tabii. Yok öyle bedelini ödeyecek miyiz? Yani GDO'lu tohum kullanmamasının karşılığında oluşacak fiyat farkını ödemeye hazır mıyız? Buna bakalım. O yüzden üstümüze almak, o muhalefeti biz bizzat şehirde oturanlar, şehrin musluğunu açtığın anda sıcak su akma lüksünü kullananlar olarak ödemek durumundayız. Sahip çıkmak durumundayız. Onu da yolu raflara bakıp gördüklerimizi analiz etmemizden, kafamızı çalıştırmamızdan, var olanı rıza göstermek yerine arkasını okumamızdan, değerlendirip seçimlerimizi yapmamızdan geçiyor. GDO'ya muhalefet. Yani illa GDO kötüdür üzerinden bile gerekmiyor. Bu GDO'ya ilişkin basit bir şüphe bile içimizdeki. Bu acaba iyi mi değil mi belli değil galiba. Kimse tam bir şey söyleyemiyor. Cümlesi bile yeterli zaten reddetmemiz için. Ha GDO tıp alanında kullanılıyor insülin üretiminde. Bunu reddedecek halimiz Buyurun yok. Buyurun kullanın tabii ki. Yani. Bu şey gibi insanın zekası mükemmel bir zeka. Atomun çekirdeği ile etrafında dönen elektronların arasında... Çekirdeğinin binlerce katı bir boşluk olduğunu uyanmak, insan zekasının fevkalade güzel tarafı, merakının. Ama siz kalkıp bunun ara, bunu patlatabileceğinizi, bundan muazzam bir enerji <gülüyor> çıkartabileceğinizi düşün Bir de kalkıp bunu Hiroşimon üzerine, yetmedi bir de dur bakayım deneyeyim Nagasaki'ye derseniz bu başka bir şey. Şimdi GDO teknolojisine hayır demekle... GDO'nun tohum olarak toprağımıza düşüp vücudumuza besin olarak girmesine hayır demek arasında dağlar kadar fark e, bulan var. Bulan insanın çok mutlu ve aman Allah'ım ben ne müthiş bir şey yaptım dediğine eminim ki yaptı. Tabii Onda yani şey buna yok. hiç bu insan zekasının karşılığı muazzam bir şey. Yani siz giriyorsunuz genetine bakıyorsunuz ve onun içerisinde laboratuvarda ürettiğiniz bir DNA'yı bile ekleyebilecek şeyi yarattınız, teknolojiyi yarattınız. Bu insan adına tabi insan zekası, merak adına alkışlanacak, nefes kesilerek dinlenecek, takip edilecek bir şey. Ama bunu bu teknolojiyi alıp bir tohuma bunu uygulayıp bunu toprağa koyup onun polenleyle zaten doğada var olan olması gereken milyonlarca yılın sonucu başka tohumlara e, zarar vermesine göz yummak bu başka bir şey. İkisinin arasında çok büyük ahlak farkı var. İkisinin arasında çok büyük bir iyilik farkı var. Doğruluk farkı var. Adalet farkı var. E, bu, bu ayrımları yapacak zekamız da var. ...kullanıyor olmamız lazım, vicdan dediğimiz şey de bunun için var. Yoksa onu çok iyi biliyoruz bugün, alet kullanan tek canlı biz değiliz. E, Kargada taşı alıyor, cevizi kırmak için kullanıyor. Vicdan ama, vicdan çok önemli. Bizim kendi kendimizi izleyip, gözleyip, değerlendirmemizi sağlayan varlığımız vicdan. Bunu yok sayamayız. Peki şunu soracağım fikir sahibi damaklar e, zamanında market önlerinde e, büyüteç dağıtmaktan <gülüyor> e, ne yediğinize bakın diye e, ellerinde cetvel e, çinekop ölçmeye kadar her şeyi yaptı. Ve yani lüfer koruma timi ve o lüfer hikayesi bence çok başarılı oldu ama şeyi bilemiyoruz tabii yani ne kadar süreç, değdi süreç. ve başarılı oldu. Ama hani en azından artık balıkçı da kavga çıkarabilecek Duruma geldik yani <gülüyor> ben iki üç hafta önce Beşiktaş balık evet. pazarında büyükçe bir kavga çıkardım ee, ama bir anda da tırstım burada benim başıma bir şey gelecek bir süre sonra diye çünkü ben zannediyorum ki bir iki tane sonra ya abla haklısın falanca yoktu hiç şey değiller tabi yani. tabi tabii. ilk günler o o şey geçti o boşluk geçti şimdi hazırlıklılar <gülüyor> Ne yapalım canım tutmasınlar biz de satmayız alıyorlar falan diye. Neyse kötüydü. Ama sonuç olarak bir aslında fikir sahibi damakların sokakta tüketiciyle direkt bir araya geldiği bir eylem biçimi var. Ve sadece hani şey değil işte Monsanto'yu arayın değil genel olarak kullandığınız ha, ürünü arayın Kesinlikle. gibi bir şey öneriyorsunuz. Tabii. Ve bir talebiniz daha var etiketlerin üzerine bunlar yazılsın. Yani içeriğini bilmek istiyorum. Dediğim gibi sokakta karşımdan gelen yabancı bir adam olmasın gıda Bilmek istiyorum. Üreticisinin kim olduğunu bilmek istiyorum. Nerede üretildiğini bilmek istiyorum. İçine ne konulduğunu bilmek istiyorum. Bunların her birini gördükten sonra ancak fiyatına bakmak istiyorum. Şu anda tam tersi gidiyor. Fiyat etiketine bakıyoruz. Ondan sonra markaya bakıyoruz. Üreticisi markaya dönüştü çünkü. Bu ikisinin ilişkisine bakıyoruz, gerisine bakmıyoruz. Bunda çok büyük yanlış var. Bir kere şirketler üretici olarak af güvenilir olamazlar. Şirketlerin e, Amerikan hukuk sisteminde bir kişilik kişiliği var, bir tüzel varlığı var ama bizim karşımızda, karşılıklı oturduğumuz gibi varlıklar asla yok. Şirketle karşı karşıya oturamazsınız. Şirkette resmi yollarla yazışırsınız. Şirketin resmi cevapları vardır. Bürokratik işleyişi vardır, hiyerarşik hierar ilişkisi vardır. Bunların içerisinde siz hiçbir zaman gerçek üreteniyle muhatap olamazsınız gıdanın. Dolayısıyla zaten marka Bizim için üretici Ahmet amca değildir. Mehmet'in sütü, Ahmet'in tavuğu, Ayşe'nin balı değildir. Çünkü artık mandıramız kadar. da yok zaten. Aynen onlar yok zaten toplanıyor ediyor bir şey geldi. O teknoloji başka bir şey. Dolayısıyla biz etiketin içeriğini özellikle talep ediyormamız lazım. Bu büyük bir şirket de olsa, basit bir üretici de olsa nerede ürettin? ...hangi koşullarda üretilmişti, organikti, oydu buydı. ...iyi tarım bile burada bir bakmamız gereken sertifikasyon dönüşüyor... ...iyi lafının orada kullanılması illet olsam da. Evet, Ama ha, benim de bir organik teröründen oluyorum. korkum var yani, yani artık böyle. E, sertifikasyona mecburuz. 15 milyonluk bir megapolde yaşadığımız zaman... E, ...beğenelim beğenmeyelim adlarını... ...A diyelim, B diyelim, C diyelim... ...ama bu sertifikasyonlara ihtiyacımız var... ...ve bu sertifikasyonların parametreleri belli... Onlara bakıp elimizdeki ürüne bakıp iyi tarım ürünü bir ıspanak mı almak istiyoruz? Organik bir ıspanak mı almak istiyoruz? Yoksa konvansiyonel üretilmiş bir ıspanak mı almak istiyoruz? Bunun dondurulmuş versiyonunu mu almak istiyoruz? Dondurma koşulları neydi? Bakmamız lazım çünkü süpermarketlerin iyi tarımla yer, organik arasındaki fark ne? İyi tarım konvansiyonelin kontrollü yapılanı. Hmm. Yani o yüzden iyi lafının orada kullanılmasını sevmiyorum. Evet. Nihayetinde gene kimyasal gübre kullanıyorsunuz, zirai mücadele araçlarını kimyasal kullanmaya devam ediyorsunuz. Skala skalada organikle konvensiyonel arasında duruyor gibi bir şey mi var? Evet, evet, evet. Süpermarketlerin kendi kontrol mekanizmalarının sonucu zannediyorum. Böyle bir şey doğdu, bakanlık da bunu destekliyor. Yani pazarda aldığınız yeşillik de, süpermarkette aldığınız yeşillik de aslında aynı halden çıkıyor. Hiçbir farkları Tabii. yok. Ama diyor süpermarketler sizin pazarda iyi tarım sertifikalı bir şeyiniz olmaz. Bizim olur. Çünkü biz halden büyük alıyoruz. Büyük alırken de biz bunun üreticisinden bazı taleplerde bulunabiliriz. Bu taleplerimizde işte böyle bir sertifikasyonla belirleniyor. Nedir o konvansiyonel yapıyorsun tamam. Zaten ben de ancak bu ucuzluğu bu sayede sağlayabiliyorum. Kabul ama o zaman ilacını şöyle atacaksın. Bunu şu kadar ilaçtan bilmem ne kadar zaman toplayacaksın üzerinde şu olmayacak. Bu. Bir sürü kurallar getiriyor konvansiyonel. Ama belli bir takım kontrolları artmış. Aslında tabii diyebilirsiniz ki iyi tarım dediğiniz şey bu koşullarda aslında konvansiyonel tarım devlet tarafından destek şey yapılmış takip edilmiş e, organize hali Aynen. midir? Evet ama devletin olmadığı yerde işe kötü değil. Zaten ne kadar iş düştüğü burada ortaya çıkıyor. Devletin yapmasını gereken şeyi süpermarketler yapıp bunu devlet bir sertifikaya <gülüyor> çeviriyorsa zaten biz süpermarketlerden aldıklarımız veya almadıklarımızla bütün bu sistemi son derece rahat manipüle edebiliriz. Devlet Çok bayağı baya, baya acayip bir şey ama bu ya. Ama yok devlet dediğiniz şey nedir? Yani sonuç olarak siz ben. Şimdi şu sokakta kalabalığa baktığınız zaman, e, ışıkta geçip geçmemeye baktığınız zaman, trafik ışıklarında çocuklarıyla geçen çiftlere bakın. E, Yayak hağlırmından mı geçiyorlar? ışığa bakıyorlar mı? Araçlara bakıyorlar mı? Kalabalığımızın kendine ilişkin endişeleri veya endişesizliği, bilinci veya bilinçsizliği, cehaleti veya eğitimli hali orada kendini gösteriyor. Devlet dediğimiz mekanizmanın bizden çok farklı olduğunu hayal etmek manalı çok değil. Biz ne kadar ilerlersek eğitimimizde, varlığımızda, sistem kurmakta, o sistemi işletmekte, ışık varken geçeceksin, ışık yokken duracaksın falan gibi. O devlete de bu sirayet ediyor. O yüzden zannediyorum hatta muhalefet çok değerli bir şey. Biz toplumun çok küçük bir kısmını oluştururuz çok yüksek ihtimalle. Ancak... ...devlet dediğimiz veya toplumun genelini e, tarif eden, e, onun işleyişini tarif eden sisteme bakıp bir analizde bulunup... ...iyi de böyle doğru değil diyoruz. Bunu ne kadar kucaklayıcı söylersek, parmak sallayarak değil, ne kadar kucaklayıcı söylersek... ...ne kadar biz öğrenirken onların da öğrenmesine fırsat verirsek, biz öğrenip kilometrelerce ileriye atlamak... ...ve oradan öğretmen edaresine dönüp bakıp siz zaten yapamıyorsunuz yapmadan beraber ilerlemek üzere niyet edersek, muhalefetimizi dost bir muhalefet ötekileştirmeyen bir muhalefet halinde tutarsak, kanaatim o ki devlet dediğimiz mekanizma da ileriye gidecektir. Evet, sonuçta oluşturanlar biziz onun bireyleri aynen, dolayısıyla. Aynen evet. öyle öteki diye bir şey yok. Yani süpermarketin başında bu sistemi isteyen adamla orada daha ucuza bakan, yumurtayı daha ucuza nasıl alırım diyen Ayşe teyzemle benim aramda günün sonunda çok büyük bir fark yok. Ben biraz daha fazla muhalefet tarafından bakıp sistemi analiz edip yanlışlarını görmeye çalışıyorum. Öteki sistemin içerisinde kendine çıkış yolları bulmaya çalışıyor. Bu kadar farkımız daha fazla değil. Evet bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra gıdayı daha doğrusu bu tanımı çok sevdim bunu hep kullanacağım galiba. Ağzımızın içinden gelen her şeyi konuşmaya <gülüyor> devam edeceğiz. China Lovers Are Strangers dinliyoruz. See. Sí. told a to song Hikayenin kadın halindesiniz. China Woman'dan Lowers Are Strangers dinledik. Fikir sahibi damaklardan Defne Kor yürek konuğumuz. Genetiği dönüştürülmüş organizmalar konuşuyoruz. Biraz da hayatı konuşuyoruz aslında bu işlerle nasıl başa çıkacağız diye sadece GDO'lu gıdaları değil. Ara vermeden önce marketleri konuşuyorduk ve bu işin nasıl gittiğini. Öneriniz ne? Yani bu etiketleme sistemi nasıl olmalı? Biz kendi kendimize bu işin peşine nasıl düşmeliyiz? Bunları biraz konuşalım mı? Şimdi İstanbul'da yaşıyor olmak çok büyük bir lüks o yüzden buradan konuşuyorum. Bütün her yer için geçerli olduğundan emin değilim ee, bu önerilerimin. Ben ne yapıyorum? Bir kere bütçemin çok ciddi bir kısmını gıdaya ayırıyorum. Ee, üç kişiyiz evde ciddi elektronik kullandığımız halde. Yani hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. 17 yaşında bir kızım var. Kocam ofiste çalışıyor. Ben gezerek hareket ediyorum. O deseniz öyle telefonlarımız. Bunları düşündüğünüz zaman elektronik yatırımımız çok yüklü olduğu halde bizim gıda yatırımımız evdeki bütün yatırımın ötesinde aşağı yukarı %47'si bütçemizin şey yapıyor, dolduruyor. %47. Ama bu bildiğim kadarıyla mesela Dünya Sağlık Örgütü falan tarafından da önerilen şey aslında. Şimdi onu kıyaslayacağım zaten. Türkiye'deki oranını bir türlü çıkartamadım TÜİK rakamlarından ama İtalya bunu çıkartmış. Bizim slow food bağlantımız vesilesiyle bir konu edilmişti, öğrenmiştim. 1970'te bir İtalyan ailesinin, orta hali bir ailenin aşağı yukarı %34... ...gıdaya ayırdığı parası. Ama tabii fiyatlar 70'te büyük ihtimalle... ...daha düşüktü. Oranlar o yüzden farklı olabilir. Bugün %17'ye düşmüş. O %17'nin geri kalanı... ...yani 34 tam yarı yarıya çünkü. 17'nin geri kalanı elektroniğe kaymış. Tabii. Böyle baktığınız zaman... ...çılgınca bir şey bizim %40'ın üzerinde... ...bir alanı şeye ayırıyor mamamız. Gıdaya ayırıyor Ama ben... ...özellikle organik... ...tüketmeye çalışan biriyim beceriye bildiğim kadar üreticisinden edilmeye çalışıyorum bunların her birinin hiçbir şey değilse... gidip alınması toplanması edilmesi ve fiyatı çok fark oluyor yüksek bir şeyim var ayrımım var ama e, az tüketmeye dönmemiz gerektiğini uyanmaya başladım. Ya yani ilk benim şeyimle düzenimde bütün gıdamı konvansiyonelden çıkartıp organik üreticisini bildiğime dönmek vardı. Şimdi de daha az tüketmeye yönelmek var. %40'ın üzerini biraz yüksek buluyorum genel şeyde, düzenlemede. %35, %36 gibi bir yere çekebilsem diye bakıyorum. Bunun da yolunun açıkçası gene üreticisini bildiğim ...organik olan olması ancak daha az tüketmem olduğu kanaatindeyim. Buna da biraz da şuradan vardım. Şehirde olduğumuz zaman bizim gıda atıklarımız çılgınca. Evet bu çöp meselesi çok acayip bir şey İnanılır değil mi? gibi bir şey değil. Yani o çöpün dolma İnanılır hali. gibi bir şey değil. Yani günde kaç torba, kaç paket neler yani sürekli bir şey çıkıyor... Ee, ...şey alıyorsunuz, taze soğan alıyorsunuz... ...uçlarını yapacağınız hiçbir şeyiniz yok. Yani bir gün bir şeyin içine katın, ikinci gün bir şeyin içine katın... ...üçüncü gün Çöp. bir çokluk olarak çöpe gidiyor. Sürekli böyle artan bir şeyler var. Eğer şehirde yaşamıyor olsaydık... her şey paket paket içinde tabii. İşte Asıl. nispeten yani. oradan şey yaptım, kurtuldum. Yani üreticisini bildiğim... ...organik almaya çalışıyorum. Limitli bir market alışverişim var. Markette yaptığım alışverişin tamamını markete telefon açarak yapayım. içeriye girdiğim zaman almak istemediğim şeyleri almış çıktığımı gördüm çünkü girmeden yapmaya çalışıyorum ve marketten de özellikle organik olanı almaya çalışıyorum verdiğim siparişin tamamı ee, organik şeyler üzerinden ürünler üzerinden biraz da marketlere bu bilgiyi, bu enformasyonu bırakmak gerektiğini inandığım için sadece bunu şeyi daha fazla. Tabi ekolojik pazara da gidebilirim ee, bu iş için rahatlıkla her hafta sonu oradan aldıklarım yetmediğinde ama dönüyorum süpermarketten de organik e, şey sertifikalı ürün tercih ediyorum ekobütçenin var ama dediğim gibi çöp çılgınca artıyor. Dolayısıyla daha az tüketmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bütçemde sürekli bunun kontrolundayım. İşte %34-36 gibi bir aralığa getirdiğim takdirde nispeten doğru bir yerde olduğumu düşüneceğim. Daha az tüketerek hayatta kalabileceğimize inanıyorum. Kızım aşağı yukarı 3 yıldır et yemiyor. Bunun içerisinde et ürünleri olan üst limitli yani ona rağmen rakının böyle olduğunu düşünürseniz bizim sayeden Sen yiyor musun? Ben yok, yemiyoruz. Dışarıda yiyoruz. Normalde kocam da ben de yiyoruz. Ama evde tüketmediğimiz için bizim genel tüketimimiz yere dibe vurmuş ha. durumda. E, otel işletmiyorum. Herkesin tercihine göre yemek yapmıyorum. Hep beraber Tabii. yiyeceğimiz bir yemek. Ve kızımın da et yemekten kaynaklanabilecek eksikliklerini gidermek amacı zaten matematik gibi çalıştığım bir gıdamız var. İşte onun e, işte ruş yemini alacak, bakliyatını alacak, koyu yeşilliklerini Okuşak alacak. Okuşakta ciddi bir et yemeyi bırakma hali var Evet var. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu ne yapabiliriz? Etiket doydu bu diye geri dönmek üzere. Lütfen kimse bunu e, kaba bir genellemeden öte almasın. Hiç kimse kişisel de değerlendirmesin ama ben 68 doğumluyum. 80 sonrası üniversite okuyan e, grubun parçasıyım. Benim kuşağım ve hani 5 yıl öncesi, 5 yıl sonrası o, o dönem, o grup e, Tüketmeyi seven, tüketerek kendini ifade eden bir şey oldu. Grup oldu. Bizim biraz öncemizde buna düşenler de var. E, i̇lla hani daha öncesi ama benim annem ve hatta annemden biraz büyük kuşak. Aksine çok sıkı biriktirirdi. Tabii çünkü onlar karne dönemi aynen. çocukları. Yani torbalar alırlar, paket yaparlar, kenara koyarlar, silerler, ederler. Her şey şey yapılır, planlanır, paketlenir. İki yıl sonra verecek hediyeler bile. Evet, Aynen öyleydi. Şimdi oradan bize tüketim inanılmaz bir e, hızla geldi ve bu, bu kuşa, benim kuşağımda kendini tüketerek ifade eden bir e, biçim var. Bu bir yaşam türü. Yetmiyor. Beğenmediğimizi biliyoruz, değişmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunu çok konuşuyoruz ama uygulamaya gelince çok zorlanıyoruz. Hala büyük evler bakıyoruz. Hala bahçeler istiyoruz, suların fıskiyelerin olacağı. Hala e, havuzlar yapmak istiyoruz. İdealler böyle idealler. Ee, ...ama kızımın kuşağında... ...kızım 95 doğumlu... ...kızım biraz öncesi biraz sonrası... ...kuşakta enteresan bir şey görüyorum... ...onlar vazgeçebiliyorlar... ...çünkü onlar zaten bu... Bir ...çokluğun içine doğdular. doğdular... ...bu gelecek için... ...dediğim gibi bu çok kaba bir genelleme... ...bir şeyler yaratılırken analiz etmek çok manalı değil... Ee, ...yanılmaya çok müsait... ...ama belki de umutlu bir bakış olarak... ...değerlendirilebilir... ...sanki kızım ve ondan sonra... ...gelecek olanlar bazı şeyleri eleyecekler hayatlarından. Eleyerek gidecekler. Bu olmasa da olur. Bu kadar fazla diye diye gidecekler. Et sanki bu kuşağın ilk vazgeçtiği şey oldu. Evet çok kalabalık o yaş grubundan benim bildiğim et yemeyen ve aileler yiyor. Ailelerle ilgili bir evet, problem hayır. yok ama aynı problem var. Evde et pişmesini istemiyorlar. Dolayısıyla. Yok yo, onunla da ilgili problem yok. Et pişebilir. Ha, pişebilir okay. ama şimdi dediğim gibi ben <gülüyor> otel işletmiyorum sonuçta eve tabii, geliyorum. Ona, Benim aşağıdaki bir bir buçuk saatim akşam eve geldiğimde akşamın yemeğini hazırlamak o gece. Ben her gün yemek Ote yapan bir kadına. ama iyi yemek yapıyorsun. Tabii, e, tabii. bir problem var. <gülüyor> yani ama iyi bir yemek. Tabii hepimizin mutlu olacağı şimdi bütün ailenin bir araya gel, birbirinin yüzünü gördüğü yarım saatlik 5 beş dakikalık bir zaman diliminde yenecek bir şeyden bahsediyoruz. Bu sadece gıda değil. Bu aynı zamanda kültür Dolayısıyla onun için benim bir gayretim gerekiyor Ayrıca kızımın e, Bu beslenme e, şeyinden Farkından kaynaklanan e, tabii ki bir takım organizma bozukluklarına Gidebilecek şeyi var e, Zaafları var problemleri var Onları da hesaplayarak gitmem gerekiyor Bütün bunu yaparken de hepimizin ilaç değil keyifiyor olmamız gerekiyor Ki gıda ilaçtır tabii. şifadır e, Nimettir o ayrı olmak üzere e, Dolayısıyla zamanımı Zamanı alıyor, alıyor tabii. E, Şeye geri dönecek olursak Et yemediğimiz halde bu halde olduğunu düşünecek olursak, e, benim bu yaptığımın aynısını herkesin yapmasını beklemek zor. Ama benim tecrübem. Ama bir ortalamayı anladığım mesela yüzde otuzlarda tutmakta fayda var sanırım değil mi? Evet, yüzde otuz, yüzde otuz beş arasında bir yerde tutmak şart. Yani ben onu, onu görüyorum, bütün hesaplarımı yapıyorum. Arada benim de şeyimi kaçırdım, kontrolümü kaçırdım, fazla aldığım oluyor. Peynir çok severim veriyorum, Bayılıyorum çünkü. Hani dolabımda her zaman bir üç cins peynir oluyor. Ha kaşarın bittiği zaman gidip herhangi kaşar almıyorum ondan sonra. Gidene kadar emin önündeki kendi peynircime üreticisini bildiğim. Çünkü o da gidiyor bir adamdan alıyor keşandaki. O da üzerinde levhasıyla taşıyor. Benim için o ilişki çok önemli. Ona bir daha gitmem eğer bir ay sonra olacaksa bir ay sonra yine kaşar yiyorum. O zamana kadar bir daha kaşar yemeği veriyorum. Ama e, gene de dolabımda üç tane peynirim oluyor. Şimdi bu aslında bir taraftan ekstra bir tüketim ne gereği varsa, sabahleyin toputup kahvaltıda yiyeceğim bir tane peynirin olsa ne fark eder indirilebilir bunlar da rahatılabilir ee, çok güzel ama Gürsel çocuk Hanım... varsa %30'ların altına inmemek sanki kesinlikle kesinlikle. bir organik üreticimiz Gülsel Hanım kuşadasından çok hoş bir laf etmişti yazılı bir yerde hatta ee, bir elma değil yarım elma sıradan bir insanın günlük ihtiyacı için yeterli olan elmadır Önemli olan senin masanızın 3-4 tane elman olması değil, i̇yi elman o gün yiyeceksen o yarım elmanın iyi bir elma olması. Bu hesapla bakacak olursak gıdamıza, tahmin ediyorum zaten daha rahat bütçemiz içerisinde ayrımımızı yapacağız. Daha ucuz bir yumurta mı, her gün yumurta mı? arasındaki ilişkiye bakacağız. Her gün yumurta ihtiyacımız gerekiyorsa tek geldiğimiz hayvansal o olacaksa ona göre başka olacak. Bunun yanında başka bir şey yapıyorsak ona oluyor. Otur biraz matematiğe bakmamız lazım. Bir de galiba eskiden gıdanın ne kadar zor toplandığını hiç unutmamamız gerekiyor. Yani bundan topu topu 50-60 yıl öncesinde herkes daha bayır dolaşıp hayvanını hiçbir şeyse av hayvanını avlarken e, otunu toplarken, mantarını toplarken, e, işte bir tane tavuğunu veya bir tane koyununu kestiğinde onun en iyi şekliyle her bir köşesinin kullanılması için yöntemler geliştirirken bizim de şimdi kalkıp birazcık gayret göstermemiz evet, bir çaba çok olmasa gerek. Gerekiyor. Yani daha bayır dolaşmak değil yaptığımız belki artık ama geçenlerde bir yerde söyledim bunu. Eskiden nasıl? ...iyi bir anne, iyi bir baba çocuğunu alıp so şeyde dağda bayırda doğru otu nasıl toplayacağını öğretmek, öğretirdi. Şimdi süpermarketlere gideceğiz ve süpermarketlerin çöllerinde çocuklarımıza doğru gıdayı nasıl alacağını öğreteceğiz. Evet o kadar şey idealizmine ve hayalcine gerek yok hani gideceğiz toplayacağız oradan alacağız. Hayır hayat ha, yani, bunu şey evet. yapıyor ama buna göre davranmayı öğreneceğiz ve bunu, bir şekilde. Bunu devlete bırakmanın çok manası yok. Dediğim gibi biz yapıyorsak bunu devlet de bunu zaten şey yapacak yükselecek bu noktaya ama biz yapmıyorsak... Devletin bunu yapması için hiçbir sebebi yok. Ama şu talepleri atlamamak gerekiyor. Biz artık firmaların nereden ne aldıklarını etiketlerin üzerine okunabilecek büyüklükte büyüteçsiz o koymalarını O konuda bir çalışma istiyoruz. var. Bakanlıktan geçenlerde açıklama geldi. Etiketlerin şeyi geliyor, standart geliyor. Puntolar büyüyecek. Almanya'da... Evet, kredi kartı sözleşmelerinde yaptıkları gibi aynen, sonunda Aynen, Yapıyorlar. Yani. Şimdi daha fazlasını talep edeceğiz. Yani bu, bu sesler duyulduğu zaman yapıyorlar. Biz Lüfer kampanyasında onu yaşadık. Bir, bir araya geldik ve aşırı avlanmanın, bebek aile avlanmasının bir şeyin sonunu getirmek üzere olduğunu gösterdik. İyi bir zamanlamaydı, dünyanın her tarafında çok yükselen bir endişe bu, onun da etkisi olmuştur şüphem yok. Ama duydular, evet 24 santim demediler ama 20 santim, duydular demek bu, bundan sonrası daha kolay demek. Aynı bir sonraki aşamada bir, bir sonraki yere ki. gidebilirsin. Evet. Aynen, bu bir süreç, biz gayret edeceğiz, biz talep edeceğiz. Onlar cevap verdikleri zaman da alkışlayacağız, kucaklayacağız, aferin diyeceğiz, <gülüyor> ne iyi ettiniz diyeceğiz. Yapmadıkları zaman ama... ...yapsanız ne kadar iyi olur sizin de çocuğunuz var diyeceğiz. Dövmeye <gülüyor> gerek yok. Bu böyle bir süreç. Çok kadın kadın konuşuyor olabilir ama... tam öyle, ama tam usta, öyle. Bu, tam bu, sizin de çocuğunuz var, siz de yediriyorsunuz. <gülüyor> Çünkü market işletenin de çocuğu var Aynen aslında. Öyle. Hesaptan muhamen bu. Fikir sahibi damaklara nereden ulaşırız? En kolayı fikir sahibi damaklara ulaşmanın aslında... ...nokta.org diye biten bir sitemiz var ama... E, ...sosyal medyayı o kadar çok kullanıyoruz ki... ...orası hep çok eksik kalıyor. Sosyal e, Facebook'ta bize ulaşmayı denemelerini dinleyenlerimizin çok rica ediyorum. Herkese açık tutuyoruz o sayfayı. İlla Facebook üyesi olmanız gerekmiyor. Sayfa herkese görünür durumda. Yazı yazmak için üye olmak gerekiyor. Ama hem yaptığımız çalışmalara oradan ulaşmak mümkün. Hem de orası bizim için... Hızlı bir eğitim noktası, bilmem nerede bir makale çıktı, hızlı bir şekilde tercüme edip oraya koymaya çalışıyoruz. Ekmek yapma atölyeleri kuruyoruz, etiketle ilgili bir sıkıntı varsa onu oradan anons ediyoruz. Örneğin bu programın yayınlanacağını oradan söylüyor olacağız. Dolayısıyla arkasından bir linki varsa oradan yeniden dinlenebiliyor olacak. Bizim için ciddi bir komünikasyon, iletişim iyi. noktası. Twitter'da Facebook da varsınız. Var, var. Twitter'da da var. O biraz daha işte 140 buruş, o çok limitli, <gülüyor> slogan atar gibi gidiyoruz <gülüyor> orada. Facebook Biraz da aynı sence. Peki Defne Koryrek çok teşekkürler. GDO ile ilgili biraz zihinleri açabildiğimizi ümit ediyorum ve iyi gıdayla ilgili. Bugün pete Smith ile veda ediyoruz hikayenin kadın haline Horses albümünden Gloria ile. İyi haftalar.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 People say beware